Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Emel Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Neler olup bitiyor? Bir... Randevu aldılar sonunda başbakanından. Değil mi? Randevu alındı, görüşüldü. Evet. Rıdvan. <gülüyor> Mahmut Uslu aslında. Ha. Oradaki şey isim. Rıdvan Arabılıcu mu o zaman? Ee... Hayır yani eğer Şeyler doğruysa beyanlar Mahmut Uslu'nun haberi yok Rıdvan Dilmenin orada olacağından O, e, o randevu Hatta konuşmuştuk Herhalde bir ay kadar önce miydi Aziz Yıldırım e, Başbakan'dan randevu talep etti evet. e, Bir ayı da geçmiştir belki Ama şey randevu vermek istemiyor Başbakan diye demek ki Herhalde o randevu Yani o ilk kabul edilmeyen randevunun Bir devamı olsa gerek o randevu 1 Ocak günü verilmiş. Anladığımıza göre Mahmut Uslu'ya yani Fenerbahçe'nin son genel kuruluna yönetim kuruluna giren ve daha önceki yönetim kurullarında da çok sık bulunmuş bir ismi yani çok da daha önce ön plana çıkmayı çıktığını bildiğimiz bir isim. Randevuya gidiyor ama eğer beyanlar doğruysa gittiğinde görüyor ki Rıdvan Dilmen var. Rıdvan Dilmen'in Hüviyeti spor yorumcusu, spor yazarı. Ee, bir de ben, şimdi bugün şeyler var o e, birkaç kat. Yani millette en azından Mahmut Uslu'yla bir, bir soru-cevap var. Hüviyette e, toplantıya dair bir takım şeyler var, bilgiler var. Orada futbol federasyonu ikinci başkan Vekilinin Servet yardımcının da olduğunu görüyoruz toplantıda. Yani baş bakın artık üç kişi var. Futbolun içinden gelen. Böyle bir şey ne konuşuldu? Futbol, futbol açıklamış. tabii açıklamış. O kendi ağzından söylemiş. yani sportif şeyleri pek konuşmadık. Onun dışındaki şeyleri konuştuk. Hani Kastettiği de e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye ilgili. işte Kenan Evren Lisesi'nin stadın yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinin devri, Fenerbahçe Üniversitesi, banka vesaire gibi hani kulübü ilgilendiren ticari konular. Hani sportif değilken onu kastediyor. Beyanları böyle. Ama niye Erdogan Dilmen orada var onu anlayabilmiş değiliz. Ona dair bir beğen yok. Yani evet. Ee, herhalde şeyin ödülü olsa gerek. Değil mi? Pazar akşamı yaptığı konuşmanın ödülü <gülüyor> diyorum ben. Neydi o? Ne diyordu? Onu Pazar akşamı Fenerbahçe Kayseri Spor maçından sonra NTV Spor'da 90 dakika yorum yaparken. Ben Fenerbahçeliyim. İnsanlar bana gönül koyabilir ama Başbakanımızın şahsını yapılan. Tezahatları kınıyorum. Haksızlık yapılıyor. 3 Temmuz sürecinde Sayın Başbakanımız herkesten fazla Fenerbahçelik Hı. göstermiştir. Bu anıtların hepsini Aziz Yıldırım da biliyordur. Ve konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Evet. bağlantı var yani. Neye itiraz ediyor? Ee, o, Ali, o, o Ali, o akşam Ali. maçta Fenerbahçe taraftarlarının Ali. zaten sezon başından beri takındıkları tutuma paralel olarak son rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına gönderme yapmasını hırsız var evet. tezahatını eleştiriyor. Yapamazlar diyor Hı. başbakanı. Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz sloganına da itiraz ediyor herhalde. Ben, herhalde onu da kapsayan bir şey. O da... Evet. Yani ben ilk başta Rıdvan Dilmen'le konuşmasına Gezi Parkı olaylarının Necati Şaşırmaz'la konuşması gibi düşünmüştüm. Gayet alakalı olmayan durumlardan ötürü. Sadece sevdiği karakterlerle ...görüşmek için görüştüğünü düşünmüştüm ama arada bir bağlantı varmış size söyleyince fark ettim. Bu demecini bilmiyordum ben Rıdvan Dilmen'i. Tabii o bayağı şey uyandırdı. Yani Fenerbahçe, e, yani sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarından bayağı tepki gördü. Çünkü e, yani e, 3 Temmuz süreci başta ama gezi olayları da Fenerbahçe tribünlerini iyice politize hale getiriyor. Yani politize derken şu insanlar tepkilerini gösteriyorlar tribünde çok... Ee, çok sık rastlanlık bir durum değildir Futbol tribünlerinde Türkiye'de ee, Bir yani 90'larda iyice şişirilen pompalanan Milliyetçilik dalgasında vardı İşte bu işte şey Her maçta istiklal marşı Okuma PKK'ya Karşı tezahürat yapmaya dönüşmüştü o Ama o, o bir şey algılanırdı Hani siyasetin üstünde böyle bir Milli birlik beraberlik dalgası Ama Onun dışında böyle bir hani e, bir muhalefet yapma falan e, Ve bunun sürekli olması Çok alıştığımız bir durum değil Fenerbahçe tribünleri onu sürdürüyor Yani bir 3 Temmuz şirke soruşturmasında Mağdur olduklarını düşünüyorlar En önemli nokta İkincisi de üstüne yani e, e, Birkaç olayda Fenerbahçe taraftarı zaten gaz yedi Kendisi tadında işte 2012'de vesaire Gezi olayları da onu pekiştirdi Ve, ve her maçta protestolarını yapıyorlar Ali İsmail korkmaz bestesi ayrıca çok çarpıcı tabii. E, o gün de protestolarını yaptılar ve bütün hani yani bu ülkede binlerce olay oluyor. Rizvan Dilmen'e dokunan o, bütün evet. şeyine dokunan şikayet olan hiçbir şey, futbolda falan hiç başka bir olay yok. Rizvan Dilmen'e dokunan kısmı bu. Peki e, burada birkaç ilginç nokta daha var. Bir kere Hakan Şükür out, Rıdvan Dilmen in. Belli evet. ki böyle Hı. bir şey var. Çünkü onun da görevine son verilmiş Hakan. Evet bu aslında çok beklenen bir durum. Ben birkaç aramızda konuşuyorduk. Bu Hakan Şükürsün e, istifası 16 Aralık sayıdı, değil mi? Acaba evet, ne on, olacak 16 Aralık sayıdı. Lig TV'de devam edecek mi? Hatta bir hafta önce böyle bir dedikodu çıktı. Görevine son verildi diye olmadı. İşte son devre, herhalde devrenin ilk süper ligde ilk devrenin bitmesini beklemişler. Devre bitti. Son programlarını yaptı ve son programlar bittikten sonra yılda bitince ee, Lig TV'den kendisine ee, görevine son verildi yazısı gelmiş. Hakan Şükür sözleşme yapmadığını belirtmiş. Yani süreli bir sözleşme hani nasıl oluyorsa öyle bir sözü vardı. Ee, ama devam etmeyecek Herhalde Katıldığı programlar Maç olmadığı için zaten bir tatile mi giriyor bilmiyorum Belki Ligin ikinci yarısı 25 Ocak'ta çünkü ikinci yarı maçları O zamana kadar belki idare ederler Ama yerine birisi gelecek mi Takrıdvan Dilmen oraya mı geçecek <gülüyor> Şimdi kestiremiyorum Tabii Hakan Şükür'ün devam etmemesinde de Lig DBV dolayısıyla Dici Türk'ü şu anda e, TMSF'nin kontrol etmesinde pay olduğunu düşünebiliriz tabii yani Böyle bir durum olması belki de devam edecekti evet yani bu tabii o zaman başka bir oldukça siyasi manevraların stratejik şeylerin yapıldı davranışlar e, tamamen bölümlü. keyifli bir karar yani şunu kimse demiyor çünkü Hakan şükür bir buçuk yıldır mı yapıyor program herhalde bir buçuk yıldır yorumcu hani çok kötü yorumcuydu hani herhalde o bir buçuk yılı Üç ayda falan anlarsınız bu işin gitmediğini. Bir uçukla gerek olduğunu pek düşünmüyorum artık. Televizyon yorumculuğunda. Üç ay bile değil hatta. Evet. Bugün televizyon dünyası. Çok kötü yorumcuydu şey yaptık. Devam etmedik. Peki şimdi bir şimdi... de şeyi soracağım. Ee, Hı -hı. Başbakanın da dar zamanda kısa paslaşmalar yaparak bir devreye bu Rıdvan Dinman'ın bir şahsı da sokmakta oldu danışman gibi kullanmakta olduğu anlaşılıyor yani bu durumda peki şey diyebilir miyiz iki sorun var birincisi şeytanla bile işbirliği yapıyor yapıyor diye diye <gülüyor> diyebilir miyiz <gülüyor> güzel başlık <gülüyor> i̇ki, iki, ikinci sorum da şu bu, bu konuda Bilgin Gökberk de bugün yazmış evet. Hı -hı. hiçbir şey söylemiyor bir tek her konunun içinde ben ama konuşmuyor ne olduğunu, ne bittiğini söylemiyor diye bu durumda da şeyi sorabilir miyiz? Dilsiz şeytan mı? Daha da sevgili. <gülüyor> Dilsiz şeytan. E, o soruyu sormakta çok haklı. Çünkü bu sadece iki gün önce 1 Ocak'taki görüşmede değil, 3 Temmuz'dan sonra yapılan e, bir tür kapalı görüşmeler, bazı kapalı görüşmelerde de Rıdvan Dilmen e, bulundu. Ve Artık ne söylediği başbakana e, bilmiyoruz. Hatta şu iddia ediyor. Fatih Terim'in milli takıma getirilmesinde bile e, milli takım direktörüne getirilmesinde bile Rıdvan dilmenin payının bulunduğu söyleniyordu. Yani bir sürü işte gizli kapaklı olduğu söyleniyor ama hani niye orada niye o toplantılara gidiyor? Ve sonra hani bu toplantılar tek olmamış gibi rahatça çıkıp konuşuyor. Onu Bilmiyoruz ve cevap vermesi lazım hakikaten bunlara. Şimdi bundan sonra tabii Rıdvan Dilmen'in alacağı tavır da çok merak edilecek. İşte 1 Ocak toplantısında Futbol Federasyonu'ndan da birisi var. Yani şimdi bir takım şeyler söyledi. Mevcut Futbol federasyonunun yönetiminin güven vermediği çok açık. Çok istenen yönetimde değildi herhalde görevi getirilirken. Çok etkisiz bir başkan var. Muhteberlikten uzak. Ve yerine hep aslında birinin getirileceği değil mi? Bir iddia şeydi. Fatih Terim. Orası için şeylerden birisi. Fatih Terim'di. Ama o şimdi mil takım teknik direktörü oldu. Herhalde olmaz. E, bir iddia atıldı. Hakan Şükür oraya göz dikiyor diye. Bu, yani şu durumda tamamen onu üzerine silebiliriz. En ufak ihtimali yok. E, yani İnsanın aklına geliyor. Acaba oradan değil mi? Futbol federasyonu başkanına mı oynuyor? Sorusunu sormamız lazım yani. Hmm. Bu kadar başbakanla yakın... Ee, hmm. ...bir genel kurul değişiklik hızlandı... ...nafidasyon başkanı mı olacak? Yani onu sormak lazım belki de. Evet evet. Bu Öyle zamana kadar, şey kadar herhangi bir şeyi de olmadı. Ee, yanlış durumu da olmadı. Mesela 10 Haziran'da Gezi Parkı ile alakalı kendisine soru sorulduğu zaman yorum yapmıyorum bu konuda diyordu. Evet. Ardından bazı eleştiriler getirmişti. 34. dakikada Gezi Parkı ile alakalı tezahüratlar yapıldığında bazı eleştiriler getirmişti. Dün de tamamen daha belirgin hale geldi. Olur mu? Olur galiba. Evet, şu, evet. e, şimdi yorumculuk o da yapıyor güzel hani bir iş ama Sorumlu az bir iş. Orada yapıyorsunuz ve üstelik tam Türk tipi yorumculuk. Yani böyle veri analize falan dayanmayan. Bir programda onu da konuşuruz. Bu yavaş yavaş çökmekte olan bir model bu. Dünyada hmm. buna dair analizler var. Yani bu eski tip işkembeden atma yorumculuk çöküyor. Çünkü şey, tutmuyor tahminler vesaire. Ee, hatta bazı yorumcular skandala varan tahminler yapıyorlar. Yani yeterince izliyor. çünkü mümkün değil. Bir çıplak gözün en büyük takımları bile sadece futbolcundan gelen bilgiyle çözmesi mümkün değil. Neyse o bir yanı ama yani yorumunu yapıyor. Büyük bir sorumluluk değil ama Rıdvan Dilmen böyle elini taşın altına sokmaktan çekinen bir isim. Bu yüzden teknik direktörlük yapmıyor zaten. Çünkü çok teknik direktörlük 365 gün 24 saatlik bir iş. Yani sadece yorumcunuzu değil takımdaki işte 24 oyuncuyu yönetimi, bütçeyi, rakipleri her şeyi düşüneceksiniz. Çok yorucu bir iş. Kısa bir süre yaptı, Fenerbahçe'de e, iki kere kısa süreli göreve geldi, başarılı olamadı. E, bir kere mi geldi yoksa? Yani kısa süreli görevlere geldi, başarılı olmadı. işte altı ayı falan çalıştırdı. Yani, Teknik direktörüyle bir başarısıyla böyle bir kariyer yok. E, i̇şte böyle yöneticilik falan da pek istemedi. Şimdi burada böyle bir eğlenceli bir görevde iyi para kazanıyor, onu yapıyor ama hani futbol başkanı başkanlığı demek... Teknik direktörlük kadar olmasa da belli konularda ön plana çıkıp sorumluluk almak, ciddi kararlar almak demek yani Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Ona böyle bir şey yapar mı? Elini taşından altına sokar mı? Bilmiyorum. Ee, ben de bilmiyorum. Benim adayım başka aslında Türk Futbol Federasyonu için. Hayır, oluydu, değil misin, adayınız? Hayır, Reza Zarrabı <gülüyor> öneriyorum. Ben Parası var, karizması var. Uçağı var. <gülüyor> Var, onun arabası arka. var, Tek bir kusuru var şu anda cezaevinde. E, çıkın yukarı canım. Ha, çıkın canım. Evet. Kısmet. <gülüyor> Peki bu... Bunun dışında ne konuşabiliriz? Her şey konuşulmuş zaten. Doğru, yani dünya gündemini ise... Şimdi biraz yıl sonundayız. Geçen hafta sonundan beri meşgul eden bir konu var aslında. Schumacher. Schumacher, evet. evet Geçen pazar günü meydana geldi olay. Fransız alplerinde işte arkadaşlarıyla çocuklarıyla kayak snowboard yapıyor ve bir snowboard kazası geçirdi. E, Meribel'de galiba. Ondan sonra ve ilk pazar günü gelen ilk bilgiler işte düştü. Hani kaza hani tam şey olmadı o gün anlaştık. Yani verilen bilgiler herhalde şeydi ortalığı paniğe vermek için. Hani çok ciddi değil gibiydi ama sonra pazar anladık ki ciddiden de öte bir hayati meseleye dönüşmüş durumda evet. şunlar için. Ve e, otomobil sporları tarihinin herhalde en büyük sporcusu da en büyüklerinden bir biri diyelim. E, can çekişiyor. Çünkü çok süratli olmamasına rağmen herhalde düşüşün ters olması sebebiyle kaskını parçalayacak kadar bir e, darbe Hı. aldı. Almış kafasına ve işte, kafa travması, beyin kanaması üst üste getirilen operasyonlar bir ara doktorların hastanedeki doktorların yaptıkları açıklamalar bayağı korkuttu herkesi ve yani kaskı olmasa zaten herhalde yaşaması mümkün olmayacaktı. Herhalde işte helikopterle hastaneye çabuk ulaştırılması, zamanda müdahaleler hep olumlu etkiler. Bu şekilde şu anda stabil bir durumda duruyor ama hala komada. Ee, tabi ilginç ben e, o hastanede refakatçi olarak bir gece geçirdim. Bundan <gülüyor> 13 sene önce. E, çünkü Grenoble'da bir sene yaşadım Fransa'da. E, Grenoble Tuk Fakültesi Hastanesi. Bizim gittiğimiz gece tabi Fransa, Uluslararası'na olarak grev vardı. Ve asistanlar hep müdahale ediyorlardı Sorunlu bir gece geçirmiştik. E, Grenoble bütün özellikle kış sezonunda bütün kayak merkezinin ortasındaki şehir. Fransa'da yani herhalde oradan bir saat arabayla bir saat giderek bir sürü kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz ve okuduğum kadarıyla hastanedeki profesörlerde açıklama yapmışlar yani kış sezonunda buna benzer bir sürü yıllardır bir sürü şey gelir Kazazede gelir bizi çünkü çok fazla şey oluyor e, kaza oluyor snowboard kayak yani her türlüsü ve kafa travması da geliyor o yüzden müdahalede ve bu tip operasyonlar tecrübeliler. Yani bu, e, herhangi bir orada kazaya geçiren birinin şansı tabii. Yani tecrübeli bir tıbbi ekiple karşılaşmak. E, herhalde müdahaleler başarılıdır. E, Şumara açısından. İkincisi niye bu kaza oldu? E, Aralık ayı ya Fransız alpleri için bile biraz erken bir sezon. Kar var evet. Karanlar var ama bu e, kar miktarı yetersiz. Bu yüzden özellikle pist dışı denilen alanlarda e, kayaların uçları, belli bölümleri karın üzerinde kalıyor. Yani belki Ocak ayında, Şubat ayında gitseniz Onlar da karın altında kalacak pis dışında olmasına rağmen. Hani düşseniz bile kara düşmüş olacaksınız. Kafanızı vurmayacaksınız. Ama daha erken sezon kar yeterli değil ve işte pis çıktığınız, orada kaydığınız, düştüğünüz anda e, taş yağı, kayaya Çarpma tehlikesi var. Şumarın başına gelen de bu. Evet tabii her şeyi her zaman dönüp dolaştırıp iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya bağlamak gibi bir huyumuz var. Ama esas itibariyle bunun, bunun da çok arttığına dair kar yağışlarının az olduğuna ve kayak merkezlerinin yeterli çalışmadığına dair çok sayıda. ...dünyanın dört bir tarafından da haber gelirken... ...belki bunda da etkili olmuştur... ...diye düşünmeden edemiyor insan. Yani Almanya'da bir herhalde beş sene olmuştur. Böyle çok sıcak bir kış geçti. Baya yapay karla... karla o, ...o kışı geçirmek... ...zorunda evet. kalmışlardı. 2007-2008 kışı olabilir sanki... ...öyle hatırlıyorum. Altı yani yıl olmuş herhalde. Ee, yani evet... ...şumların böyle bir durumu var... Ee, yani ne kadar daha komoda kalacak da Bunu kestiremiyoruz ama Bütün otomobil sporları dünyası da Şey oldu Hani iyi dilekler için seferber oldu i̇şte Hastanenin önünde e, Bayraktıken Şumar'dan haber bekleyen Ferrari taraftarları Bu arada hastanedeki odasına raip kılığında girmeye çalışan bir gazeteci <gülüyor> Yakalandı Hem de pazartesi günü galiba Ya pazartesi ya salı günü evet. Şumar'ın basıncısı söyledi yani O bir fotoğrafı çekip <gülüyor> Satacak para yani. kazanacak, satacak. Raip yani. kalın da adamdaki şey. Evet, doğru. Konumuzun hiç eksilmeyen bir boyutu da para tabii. Evet, peki bu o zaman bu ikisiyle bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkürler. Al. İyi günler hafta görüşürüz. Görüşmek Teşekkür üzere. Alpulagayla spor.